Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar birlikteyiz. Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Sizden gelen soruları kendisine yönelteceğiz. Bilhassa geçen haftadan kalan sorular ve hafta içi göndermiş olduğunuz sorulardan başlayacağız inşallah. Bununla beraber ekranda bulunan internet adreslerimizden, iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz efendim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, övme ve övülme Alemlerin Rabbi olan Allah içindir Allah'a aittir Övülmeye layık olan bir tek Alemlerin Rabbi olan Allah'tır Sözün başında, sözün sonunda Hamde bir tek layık olan Allah'tır Salatu selam Allah'ın Nebisinin Resulünün üzerine olsun Resulullah Efendimiz'in Ehli Ve Eshabının üzerine <gülüyor> olsun Ve ona tabi olan bütün müminlerin Üzerine olsun Söz hakkı başlıyor efendim Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hamdolsun. nasılsınız? Han efendim? Evet. Efendim öncelikle Mehmet Emin Irmak sormuş. Anne babayı dinlemenin sınırı nedir? Hangi konularda dinlemeli? Hangi konularda dinlememeli? Bir insan dinin hangi hükümlerinde anne babasını dinlememeli demiş efendim. Evet. Auzubillahimin şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyeyi vel muhtelin Ve ila cemil evliyeyi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hangi konuda olursa olsun mutlaka soruyu Rabbimize sormamız lazım. O bize ne cevap vermiş? Nasıl bir yol takip etmemizi emrediyor? Resulüne sormamız lazım. Nasıl yapmıştır, nasıl öğretmiştir sahabeye, nasıl tavsiye etmiştir, öyle yapmamız gerekir. Ana baba, hak, baba hakkı deyince, kul hakkı deyince, kardeş hakkı deyince, mümin kardeşi hakkı deyince, insan hakkı deyince, hatta hayvan hakkı, mahlukat hakkı, varlık hakkı, eşi hakkı deyince, Önce Allah'ın hakkını anlamak gerekiyor. Allah'ın hakkını takdir etmek gerekiyor yani. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Hakkını takdir edebilmek için hem kendisinin hakkını takdir etmesi gerekir, hem anasının, babasının, kardeşinin, bütün varlığın hakkını takdir etmek gerekir Allah'a göre. Allah ayet kerimede onlardan ikisi veya biri yanında yaşlandığında onlara öf bile deme dedi. Onlar nasıl sen küçüyken onlar seni büyüttülerse, rahmet kanatlarını üzerinize gerdilerse siz de rahmet kanatınızı gerin, öf bile demeyin. Bu size muhtaç olduğunda, yaşlandığında, sana ihtiyaç duyduğunda demektir bu bir bebeği yetiştir, yetiştirir gibi, büyütür gibi, muamele eder gibi muamele et dedi. Sen küçükken onlar nasıl ki seni yetiştirdilerse sen de öyle muamele et. Öf bile deme, herhangi bir şekilde kırıcı bir söz söyleme, bir tavırda bulunma, yüzünü bile ekşitme tabiri caizse. Biri ana babaya muamele ederken önce Şükreden bir kul olması gerekir, şükreden. Eğer bir kul Allah'a şükreden bir kulsa, nimetlere karşılık şükrediyorsa, hamd ediyorsa, aynı şekilde nimete vesile olana da şükreder, hamd eder, över onu. Ana baba eğer bizim için hayra vesile olmuşsa, nimete vesile olmuşsa, Allah onların üzerinden eğer nimetlerini bize ikram etmişlerse bu durumda bizim de Allah'a karşı şükredici bir kul olabilmek için anaya babaya şükretmemiz lazım, teşekkür etmemiz lazım. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah'a şükredin, ananıza babanıza şükredin. Şükretmek başka bir şey, itaat etmek başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. <gülüyor> Ana babaya şükretmeyen, daha doğrusu kendisi için nimete vesile olana şükretmeyen, nimeti getirene şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Neden? Şükreden bir kul değildir de ondan. Eğer şükreden bir kul olursa, nimete vesile olana da aynen teşekkür eder. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Nimete vesile olana şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a Şükretmez, şükretmiş olmaz. Neden? Çünkü o nankör biridir. Nimetin kıymetini bilmeyen, nimete karşılık olarak teşekkür etmeyen, şükretmeyen biridir. Kendi harini ortaya koymuştur eğer şükretmiyorsa o Allah'a karşı da nankördür. Onun için, eğer biri bir nimete vesile oluyorsa kim olursa olsun. Ona mutlaka kulun teşekkür etmesi lazım ki Allah'a şükreden bir kul olsun. Bununla beraber Allah ayeti i kerimede Eğer onlar yani ananız babanız eğer Hakkında bilginiz olmayan bir şeyi Allah'a şirk koşmanızı isterse ne demek aslında e, Anlatım e, böyle değil şöyledir Onlar bilgisizce bilgileri olmadığı halde Allah'ı bilmiyor Şirk koşmayı bilmiyor Dolayısıyla senin de kendisi gibi olmanı isterse, bilgisizce Allah'a şirk koşmanı isterse, bu durumda onlara itaat etme dedi. Buna zorlarsa saygı gösterme dedi. Allah'a kul olmaya çalışırken hiç kimse önümüzde engel olmamalı, mani olmamalıdır. Yani daha doğrusu engel tanımamamız gerekir. Ama bunu yaparken onlara en güzel şekilde söylemek gerekir, izah etmek gerekir, anlatmak gerekir. Olmadı, olmadıysa Allah'ın bir daha emri vardır. Onlara onlarla dünyada iyi geçin dedi. Yani kırma, üzme. Sen şükreden bir kul ol. Bana abdolduğunu ortaya koy. Tavrın da onlara olan muamelen de Şükreden bir kul olduğunu ortaya koy. Allah seni şükreden bir kul olarak görmek istiyorsa, mesele karşındaki insanların haline muamele değil, mesele Rabbinin seni gördüğünü bilip muameleyi öyle yapmaktır. Allah seni öyle şükreden bir kul olarak görmek istiyorsa, bize de düşen şükreden bir kul olup, dünyada onlarla iyi geçirmektir, onları kırmamaktır, üzmemektir, gönüllerini almaktır, gücümüzün yettiği kadarıyla onlara, Yardım edip onları sevindirmektir. Gayrimüslim de olabilir, o fark etmiyor. Yine şükreden bir kul olmamız gerekir. Dünyada, dünya hayatında onlarla iyi, güzel geçirmemiz gerekir. Ee, ama iş imana gelince, Allah'a itaata gelince, bir konuda eğer Allah'ın emri varsa, Allah'a itaat varsa, kula itaat yoktur. O kim olursa olsun, ana baba da buna dahildir. Ama kırmadan, dökmeden, üzmeden, yapmamız gerekir. Evet. Efendim Merve Özcan, selamun aleyküm efendim. Ben Ramazanda kendimi kendimi nefsimi, benliğimi her şeyi bırakıp Rabbimin aşkını, muhabbetini, rızasını, nur, nur cemalini kazanabilmek üzere size biat etmek istiyorum. Gerekenleri açıklar mısınız? Benim büyük bir duam var. Ya Rabbim diyorum hesap defterini bu dünyada kapatmayı nasibeyle ve bu ve bu aralarda büyük sınavlardan geçiyorum. Duamın gerekleri, gerekleridir biliyorum. Aşk aşk ispat ister yani bu süreçte tek kuvvetim size yakın olduğumu hissetmek. Rabbim sizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah Önce Rabbimizin rızasını, dostluğunu, cemalini kazanabilmek için bütün hayatımızı Allah yolunda sarf etmeyi göze almamız gerekir. Hayatımız boyunca Allah'a kul olmayı, abd olmayı göze almamız gerekir. Yoksa iş olsun bilsin demek doğru değildir. Eğer gönül itibariyle beraber olmuşsa, yolculuk başlamışsa zaten yolu yürüyoruz çabamız, gayretimiz kadar bu yolculuğumuz hızlanır. İnşallah e, duamız e, kabul olur. Tabii ki o duamıza fiili duamızı da ilave edip tavrımızı ortaya koyuyoruz. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Buna beraber imtihan geldiğinde imtihan zaten kazanma imkanidir Mesela o imtihan esnasında doğru yapmaktır. Güzel yapmaktır. Allah'ı sevindirmektir. Şeytani değil. Eğer <gülüyor> doğru yapıyor, güzel yapıyorsak mutlaka kazanırız. Allah bir imtihana tabi tutuyor. Yoksa biz kendi kendimiz için imtihanlar mı çıkarıyoruz? Bir de işin bu tarafı vardır. Yanlışlarımızdan dolayı eğer sıkıntılar yaşıyorsak buna da tevbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım. E, yaptığımız yanlışları düzeltmeye çalışmamız lazım ki o da önümüzden bir engel olarak kalkmış olsun. Her ne olursa olsun e ister kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı olsun ister elimizde olmadan Allah'ın imtihana tabi tutması olsun. Doğru yaptığımızda, güzel yaptığımızda mutlaka kazanıyoruz. İnşallah hep beraber kazanacağız. İnşallah. Bir izleyici efendim selamünaleyküm hocam. Benim 10.000 TL birikmiş param var. Eşimin bana verdiği harçlıklardan biriktirdim. Eşimin bu paralardan haberi yok çocuklarımın geleceği için tutuyorum bu parayı. Bu paranın zekatı var mıdır efendim? Evet. Para her ne için olursa olsun onun zekati vardır. Zekat vermek Allah'ın emridir. Onun için paranın zekati mutlaka vardır. Onun verilmesi gerekir. Eğer eşinden habersiz onu biriktirmişse ki bu eğer normal bir durum içinde bu doğru değildir. Eğer sorun sıkıntı yaşanıyor, eğer e, gerektiği şekilde eşinden e, para alamıyorsa, çocukları için böyle bir tedbir almaya gidiyorsa e, belki caiz olabilir. Yoksa bu da doğru olmaz. E, eşinden gizlemesi doğru olmaz yani. Ya da eşinin verdiği karşılığı çocuklarına kullansın diye eğer ...karcasın diye verilmişse, onlara vermiyor, onları mahrum ediyorsa, sonra ben bunu işte onların geleceği için saklıyorum diyorsa, bu çocuklara zulüm olur. Kendi hakkından feragat edip, kendisi için harcaması gerektiğini eğer biriktirirse, belki bunda bir sorun olmasa da bu da doğru değildir. Ama yok, gerekeni yapmış, bu gerçekten fazla kalmışsa inşallah bir sorumluluk olmaz ama, zekatını vermesi gerekir. Evet. Efendim Ali Yıldırım, Selamun Aleyküm <gülüyor> Hocam. Ölünce Rabbin kim, Nebin kim sorusuna ne cevap vermeliyiz? Rabbim Allah dersek, Rabb Allah'ın esmai sıfatlarından değil mi? Zaten Rabb Allah ise, eğer melekler bize Allah kim diye soracak, cevabımız ne olmalı? Saygılar, iyi yayınlar demiş efendim. Evet. Rabbin kim diye sorulduğunda yani seni terbiye eden kim? Kimin terbiyesini kabul ettin? Kime uydun? Kime itaat ettin? Kime tabi oldun? Kimin terbiyesini, rablığını kabul ettin? Eğer bu Allah'sa doğrudur. Yok. Başkalarının terbiyesini kabul etmiş, başkalarından eğer eğitim görmüş, öğrenmişse, hayatını başkalarına göre yaşamışsa o zaman Rabbi Allah olmamış olur. Rabbim Allah'tır diyebilmek için Allah'a abd olmuş olmak gerekir. Onu her şeyden çok, canından çok sevmiş olmak gerekir. Onun terbiyesini yani Kur'an'ın terbiyesini kabul etmiş olmak gerekir. Onun nebisinin yolunu kabul edip ona tabi olmuş olması gerekir ki Rabbim Allah'tır. Beni terbiye eden, beni büyüten, beni eğiten, bana öğreten, beni rızıklandıran hayatı kendisi için Kendisi yolunda, kendisinin emrettiği gibi ee, yaşadığın kimse o, onun ilahi olmuş olur. İlah demek her şeyden e, çok sevilen her neyse o ilah olur. Bir kul neyi en çok seviyorsa o onun ilahidir. Dolayısıyla ona uyar, onun Rablığını kabul eder. Rabbim Allah'tır demek. Allah ait i kerimede buyuruyordu. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler Allah'ındır. Allah isminden sonra en çok Kur'an'da geçen Allah'ın Rab ismidir. Dolayısıyla Allah öyle buyuruyor. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Evet, Allah öyle buyuruyor. Benim Rabbim Allah'tır dememiz lazım. Sizin de, bizim de Rabbimiz Allah'tır deyin. de peygamberlere buyuruyor. Onun için eğer bir şeyi Allah söylediyse doğrusu öyledir. Yoksa biz kendi kendimize e, onu anlamadan bir başka bir mana yüklersek bu doğru değildir. Rabbimiz Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır diyebilmek için peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır diyebilmek için kitabım Kur'an'dır diyebilmek için <gülüyor> mutlaka şartlar vardır dilimizin böyle dönebilmesi için, bunu söyleyebilmek için hayatı o imanımıza göre yaşamış olmamız gerekir. Eğer her konuda Rabbim nasıl emretmiş, Rabbim nasıl seviyor, Rabbim nasıl razı olur diye hayatı yaşıyorsak, Rabbimiz Allah'tır. Bununla beraber her konuda Resulullah Efendimiz'e tabi olmaya çalışıyorsak, uymaya çalışıyorsak, onun aklakına bürünmeye çalışıyorsak, onu kendimize örnek almışsak, Peygamberimiz de Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Yoksa kimi hayatımıza örnek almışsak, kime uymaya çalışıyorsak, kime tabi olmaya çalışıyorsak, kime benzemeye çalışıyorsak o bizim peygamberimizdir. Örneğimiz odur, önderimiz o olmuş olur. Aynı şekilde kitabın nedir sorusuna da cevap verebilmek için ayetin Allah'ın ayetlerine iman etmek gerekiyor. O ayetleri imana dönüştürüp, ahlaka dönüştürüp, amere dönüştürmemiz gerekir ki kitabımız Kur'an olsun. Yoksa hangi kitaba göre yaşıyorsak, kimin kitabına göre yaşıyorsak, kitabımız o kitaptır. Dolayısıyla o kimin kitabı ise onun sahibi de bizim Rabbimiz olmuş olur. Allah böyle bir şeyden muhafaza etsin. Amin. Evet. Dicle'nihir, selam Demiş efendim, oruç evet, tutmak evet. istiyorum ama tutunca gözüm kuruyor. Doktora gittim, ilaç verdi, kullanmak istiyorum ilacı. Ne yapmalıyım? Kullanmasam, kışın tutsam olur mu? Demiş efendim. Evet. İlacımızı kullanalım. İlaç bir gıda değildir. Göz ilacı bir gıda değildir. Onu doyurmaz. Oruç bu değildir. Yani orucu sadece böyle gıdadan ibaret zannedersek bu doğru olmaz. Onun için. Göz damlası göz için kullanılan ilaç orucu bozmaz. Bunun dışında bir sıkıntısı yoksa orucunu tutması lazım. ilacını da kullanması lazım. Eee bu konuda da rahat olsun. Evet. Mira Orkun selamünaleyküm. Programınız her akşam yayınlansa ne güzel olur demiş efendim. Sonra sorusu hayızlıyken namaz kılınır mı? Kılınmazsa neden kılınmaz? Evet. Bu dinin bir peygamberi vardır. Dini de o öğretir. Hem de onu uygulamalı olarak öğretir. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli beytine, müminlere haizliyken namaz kılınmaz dediyse, kılmayın dediyse hem de daha sonra kazası gerekmiyor dediyse bu durumda bize düşen ona tabi olmaktır. Ona uymaktır. Onu söylediğine uyup tabi olmaktır. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı makbul etsin. Yani sizin imanınızı kabul etsin. Evet. Resulullah Efendimizin uygulaması öyle olduğu için biz de aynı şekilde ona tabi oluyoruz. O neyi buyurmuşsa onun bir hikmeti vardır. O, onu Allah'ın emriyle söylüyor. Evet, Resulullah Efendimiz'e tabi olduğumuz için, o uygulamayı böyle yaptığı için. Mesela bir hac esnasında, ömre esnasında Ayşe annemiz aynı şekilde rahatsızlanmıştı. Hatta sahabe, bayan kardeşlerimiz, sahabemiz, sahabeler diyor, Hazreti Aşağınemiz ağlamaya başladı. Resulullah Efendimiz görünce hayırdır dedi. Ben diyor rahatsızlandım. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Tavaftan başka bütün ibadetleri yap. Tavaftan başka. Onun abdestle olması gerekir aynı şekilde. Güsur abdestin almış olması gerekir. Yani temizlenmiş olması gerekir. Onun dışındaki diğer ibadetlerin hepsini yap. O da öyle yapmıştı zaten. Yani Resulullah Efendimiz'in uygulaması nasılsa o öyledir. E, Doresiyle tamaz, e, kılınmaz. Kılmadığı namazları kaza etmesi de gerekmiyor. Resulullah Efendimiz'in uygulaması böyledir ki onu Allah'ın emriyle yapar. Bu dinin peygamberi odur çünkü. Dinimizi ondan öğreniyoruz. Ona tabi oluyoruz. Evet. Efendim bir izleyicimiz Efendimiz'e selam olsun. Sizi bu konuda rahatsız etmek istemiyorum ama beni meşgul ediyor. Her geceyi, her geceyi sizinle ve kardeşlerimle geçirmek benim için en büyük şereftir. Eşimle bu konuda ve ona yaptığım bunca güzelliklere rağmen bana çok büyük sıkıntı verdiği, verdiği gibi dil uzatıyor. Elimden bir şey gelmediği için sizden özür dileyerek ona dilediğim tek bir söz var. Allah huzurunda senden davacıyım ve Allah belanı versin dedim. Çok üzgünüm, elimde değil nasıl yapmam lazım, ellerinizden öperim efendim demişler. Evet, her ne olursa olsun ve dua değil, dua etmek lazım. Allah ıslah etsin demek lazım. Allah iman versin demek lazım. Allah seni şükreden bir kul cool yapsın, şükredici bir kul cool yapsın demek lazım. Bununla beraber Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. O göklerde de olsa, yerin dibinde de olsa, derinliklerinde de olsa, bir kayanın içinde de olsa Allah onu mutlaka karşınıza getirir karşınıza getirir derken, bu sadece ahirette değil, dünyada da karşına getirir. Onun cezasını mutlaka çekersin. Eğer biri Allah yolunda yürümeye çalışırken, birileri kim olursa olsun, ona mani olmaya çalışıyorsa, ona sıkıntı vermeye çalışıyorsa, o şeytana tabi olmuş, şeytanın emrine girmiş, şeytan onu kullanıyor o şekilde ki, karşısındakini o Allah'a kul olmaya, ibadet etmeye çalışana sıkıntı veriyor. Zaten böyle bir durumda aslında musibetin en büyüğüne uğramıştır. Bununla beraber Allah'ın gazabına uğrar. Onun için dua etmek lazım, yardımcı olmaya çalışmak lazım. Ama eğer devam ederse bu hale görecek olan şey Allah mutlaka gerekeni yapar. Hiç kimsenin hakkını, kimsenin yanında bırakmaz. Bir mümini, bir müminesizlerse baksa hakkı geçer bu Bir de böyle kim olursa olsun önce mümin kardeşiyiz. Eğer böyle sıkıntı veriyor, böyle onu bu şekilde meşgul ediyor. Eğer beddua ettirecek kadar. Eğer sıkıntı veriyorsa bu bir felaket demektir. Onun için hiç kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ama e, geride bize düşen Dua etmektir. Yardımcı olmaya çalışmaktır. Buna rağmen bir şey olmazsa yapılacak bir şey de kalmaz. Kalmamış şey olur. Evet. Allah yardımcısı olsun inşallah. Efendim Ali Yıldırım Selamun Aleyküm Efendim. <gülüyor> Aleyküm Selam. Oruç nedir? Oruç bitince Ramazan bayramı neden üç gün? Kurban bayramı neden dört gündür? Bunun hikmeti nedir? Teşekkürler hocam. Evet. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın indiği aydır. Kadir Gecesi'nde indirilmiş. Kadir Gecesi Ramazan ayı içindedir. Allah bütün geçmişteki ümmetlere nasıl orucu farz kıldıysa size de orucu öyle farz kılmıştır buyurdu. Demek ki bütün insanlık için oruç gereklidir. Oruç kendini tutmak demektir. Nefsine hakim olmak demektir. Nefsine güç, kuvvet e, yetirmek demektir. Güç yetirmek demektir. Nefsine hakim olabilmek demektir. Bunun eğitimini yaptırıyor Allah. Helal olanı bırak dedi. imsaktan iftara kadar yeme içme e, buyuruyor. Eğer biri helal olanı Allah emrettiği için yapmıyorsa haramdan kesinlikle kendini korur ve muhafaza eder. Ramazandan sonra o artık kendi nefsine güç yetirebilecek eğitimi görmüştür, hali almıştır. 11 ay boyunca kendi nefsine haramları yaptırmamak için kendine güç yetirebilir. Nefsine dur diyebilir. Çünkü bir ay boyunca bunun eğitimini yapmış. Allah Helal olanı yeme içme dediği için yemeyip içmemiş. Ramazan'dan sonra da harama yaklaştırmaz. Yani kendisine güç yetirebilir. Yoksa sadece yemekten içmekten kesilmek değildir. E, nefsine hakim olabilmek içindir. Güç yetirebilmek içindir. Nefsine ibadet yaptırabilmek içindir. Kulluk yaptırabilmek içindir. Bu e, hikmetlerden bir tanesi zahiri olarak beden e, aç kaldığında ona yedirmeyip içirmediğimizde ruhun manevi hali, <gülüyor> gönlün manevi hali e, ortaya çıkıyor. Perdeler aralanıyor üzerinde. Bu sefer onu doyurmak gerekiyor. Oruç tutmakla zaten onu doyurmaya başladık. Buna beraber bir de onu Allah'ın vahkiyle doyurmamız gerekir. Ayetlerle doyurmamız gerekir. Tefekkürle doyurmamız gerekir. Secdeyle, zikirle, tesbihle, hamle, tekbirle onu doyurmaya, doyurmaya çalışmamız gerekir. Elimizden geldiği kadarıyla. Onu güçlendirmemiz de gerekir. Bir yandan nefis zayıfliyor, bir yandan gönül, maneviyat güçleniyor, kuvvetleniyor. Kur olmak için, abd olmak için, Hazreti insan olabilmek için o gücü, o kuvveti bir ay boyunca kazanıyor. Sonra geriye kalan on biri ayı Ramazan ayıymış gibi yaşayabiliyor. Neden Ramazan bayramı üç gün, kurban bayramı dört gün diye sormuş kardeşimiz. Kurban bayramı hac bayramıdır. O dört gün boyunca, bayramın birinci gününden itibaren kurban kesme imkanı vardır. Onun için o dört gündür ama yani dört gün boyunca kurbanını kesebilir. Hacını tamamlayabilmek için. Ramazan ayında böyle bir şart yoktur. Yani Ramazan bayramı üç gün değildir. Bir gündür. Üç gün resmi tatil olduğu için herhalde üç gün diye anlamışız. Aslında bir gündür. Neden bir gün bayram yapıyoruz? Yani hikmeti nedir? Rabbimizin emrine itaat ettik. Rabbimizi dinledik. Kulluğumuzu yapmaya çalıştık. Manevi olarak kazandık. O kazanmanın sevincidir. Onunla seviniyoruz. Sevinelim diyedir. Sevinç günü. Bayramı cennetten bir gün olarak anlamak doğrudur. Sevinç günü. Sevinme günü. Allah'a kulluk yaptığımızdan dolayı sevilme günüdür. Ona e, kul olanlar e, sevilmelidir. Sevinmek de haklarıdır. Aynı şekilde eğer biri hayatını yaşarken, hayatı Ramazan olursa, hayatının son günü de ahirete giderken de bayram olur. <gülüyor> Cennetteki her gün bayramdır, bayram günüdür onun için, sevinme günüdür. Onun için ne diyoruz? Allah hayatımızı Ramazan olarak yaşayanlardan eylesin, hayatımızın sonunu da bayram eylesin inşallah diyoruz. Efendim, yani aynı izleyicimizin oruçla ilgili bir sorusu da var, daha sonra izniniz olursa beraber. Tabii. Istiyorum. Oruç nasıl tutulması gerekiyor? Kur'an-ı Kerim oruç tutmayı emredip, şekil olarak da kural ve şartlarını belirtiyor mu? Elbette ki. Allah e, iftardan imsaka kadar yememeyi, içmemeyi, bununla beraber e, eşiyle beraber olmamayı e, emrediyor. Orucu bozan şeylerdir bunlar. Geriye kazan teferruatı da Resulullah Efendimiz beyan ediyor. Ramazan ayında oruç tutulur. Ayı gördüğünüzde e, tutun. Ayı tekrar gördüğünüzde yani 30 ayı, 30 gün dolunca bazen 29 olur, bazen 30, bazen 31 olur. Aya göre oruç tutuluyor. İmsaktan iftara kadar yemeyip, içmeyip e, orucu bozan hallerden uzak durduğumuzda Orucu tutmuş oluyoruz. Allah bunu aynen böyle beyan ediyor. Resulullah Efendimiz de aynen öyle uygulanmış. Ne bir eksik ne bir fazladır. Tutul tutamadığımızda sonraki gün günlerde sayı tamamlayın dedi. Nasıl emretmiş de aynen şu anda da öyle tutuluyor öyle anlaşılmış. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli izlenlerimiz kısa bir aradan sonra bir hizmet inşallah.